İbareye başlarsak, Savumu Ramadana farizatun ala kulli muslimin, akilin, baliğin, eda'en ve kada'en. Önce ibarede İmam Mevsili Rahmetullahi Aleyh Muhtar'ın ibaresinde orucun kısımlarını anlatacak. İlk olarak farz oruçtan bahsediyor. Savumu Ramadana, Ramazan orucu farizatun farzdır ala kulli muslimin, her müslümana ibadet olduğundan dolayı muhatap olan, mükellef olan Müslüman olacak. Ala kullin muslimin her Müslümana farz. Neden her Müslümana farz? Çünkü ayet-i kerimede "Femen li shehide minku şahra men ifadesi ummiyet ifade ediyordu. Yani bütün herkes, hilali gören herkes oruç tutacaktı. Sadece onun istisnası vardı. Orada ki istisnai durum neydi? Yani e, tahsis vardı orada. E, وَمَنْ كَانَ مَر۪يدًا اَوْ عَلٰى femen şehide شَيْهِدَ مِنْكُمُشْ شَهْرَ e, Gören herkes tutacaktı fakat e, Kur'an Hakim'in istisnası ise وَمَنْ كَانَ مَر۪يدًا اَوْ عَلٰى سَفرٍ. Hasta olan tutmayacaktı. Yani oruç tutmasına engel olacak derecede hastalığı olan ev ala ya da misafir olan yolcu olan ki bu yolculuğu şer'i dilde neyle kayıtlandırıyorduk? 90 kilometre ve üzerinde bir mesafede yolcu olacaktı. Peki onun dışında her Müslüman tutacak. Peki yani çocuk olursa tutacak mı? Buna kayıtlar getiriyor. Nasıl Müslüman? Muslimin, akilin akıllı olacak. Delinin dini yoktur. Sorumluluğu yoktur. Çünkü akledemez, fehmedemez. Akıllı olacak, baliğin, buluğa ermiş olacak. Bali olacak, ergin olacak. Çocuk olmayacak. E çocuklar oruç tutarlar. Büyükler onlara oruç tutmayı öğretirler. Fakat sorumlu değiller. Edâen ve kıdâen. Yani hem eda cihetiyle orucu tutacaklar, eda cihetiyle Femen şehide minkumuş şahra fel yesum. Sizin şerhte de var Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesi Femen şehide minkumuş şahra fel yesum. Hilali gören, ayı gören herkes oruç tutsun Peki kaza cihetiyle de e, oruç tutacaklar. Yani eda edemeyenler, vaktinde Ramazan orucunu tutamayanlar daha sonra tutacaklar ki bunun delili de, burada yine o ayet-i kerimenin devamı فَاِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ Sonraki günlerde, diğer günlerde onlar da oruçları tutarlar. Ramazan biter, Ramazan şeyi bitince uygun zamanlarda kaç gün tutamadılarsa hastalıktan ya da Yolculuktan dolayı onları tutarlar. O halde farz oruç Ramazan orucuydu. Ramazan orucu kimlere farz olurdu? Müslüman olacak, akıllı olacaktı, bali olacak. Ya onlara eda cihetiyle farzdı. Eğer Ramazan şerifte bir engel yok, orucu tutacaklarsa eda olurdu. Vaktinde ibadeti yapmaya eda diyordu eğer vaktinde yapamadılarsa kaza edeceklerdi. Feiddetun min ayamin ukhar. Yani bu bununla mı e, kaza farz olur yoksa edanın emriyle mi farz olur? Hanefi mezhebinin tercih edilen görüşüne göre edanın emriyle aslında kaza da farz olur. Neden? E, çünkü bu kişi o orucu eda edemediğinden dolayı hala onun zimmetinde bu oruç devam ediyor e, onu da şari düşürmediğine göre Allah Teala eda etmesi gereken ama edemediği orucu ondan düşürmediğine göre bu da onu yapmadığına göre hala sorumluluğunda o ibadet devam ediyor neyle? bu ayetle devam ediyor bu ayet aynı zamanda ona orucu kaza etmeyi de emrediyor fakat o zaman e, bu ayet neyi ifade ediyor ki bazılarına göre bu ayet kazanın delilidir. Hayır bu ayet mutlaka eda edilemeyen o orucun eda edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Yani tekit ediyor, anlamı güçlendiriyor. Çünkü Eda etmeyen, vaktinde orucu tutmayan kişi daha sonra bunu zaten tutması gerekiyor. Düşüren bir delil olmadığına göre yani eda edilmediği takdirde onu o kişiden düşüren bir delil olmadığına göre yapılmamıştır. Yapılması gerekir. Dolayısıyla ilk emir, ilk talimat hala geçerlidir.